Kilisenin sapkınlara o kadar sert davranmasının biricik nedeni, yolunu şaşırmış bir çocuktan daha kötü düşman bulunmadığı düşüncesinde olmasındandı. Ama ortodoks inancın kurulması için gnostik gözüpekliklerin, tarihi ve manisçi akılların sürüp gitmesi, bütün dualardan daha çok iş gördüğü, ölçüyü aşmamak koşuluyla uyumsuz için de böyledir. Kendisinden uzaklaştıran yolların çokluğu, ölçüsünde tanırız uyumsuzun yolunu. Uyumsuz uslamanın sonunda mantığının buyurduğu tutumlardan biri içinde umudu en dokunaklı yüzlerinden biriyle. Yine işin içine karışmış bulmamız nedensiz değil. Uyumsuz keşi keşişliğin güçlüğünü gösterir bu. Her şeyden önce de durmadan ayakta tutulan bir bilinç gerektiğini gösterir ve bu denemenin genel çerçevesiyle birleşir.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 Aynı biçimde bir insanın biricik yaratımı da birbiri ardından gelen birçok yüzlerde yani yapıtlarda güçlenir. Birbirlerini bütünler, düzeltir ya da birbirlerine yetişirler, birbirleriyle çelişirlerdi. Yaratımı bitiren bir şey varsa gözleri kararmış sanatçının yengin ve aldat aldatıcı haykırışı. Her şeyi söyledim çığlığı değildir bu.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 biraz daha yaklaşma kadar önemli değildir. Estetiği şaşırmayalım. Burada benim istediğim sabırlı araştırma, bir savın sürekli ve kısır bir biçimde örneklendirilmesi değil. Düşüncemi açıkça belirtebildimse tam tersi. Savlı roman, tanıtlayan, yani hepsinin en nefret vericisi olan yapıt, çoğu kez,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 Homelos'a bakılırsa Sisyphus ölümlülerin en bilgesi, en uyanığıydı. Başka bir söylentiye göre de haydutluğa eğilim gösteriyordu. Ben bunda çelişki görmüyorum. Ruhlar ülkesinin yaraysız işçisi olmasına yol açan nedenler üzerinde kanılar ayrılıyor. İlkin tanrıları biraz hafife alması başına kakılıyor. Onların gezlerini açığa vurmuştu. Jüpiter, Esop'un kızı Egini'yi kaçırır. Kızın babası bu kayboluşa şaşar. Sisifos'a dert yanar. Bu kaçırmayı bilen Sisyphos, Korint Kalesi'ne su vermesi koşuluyla Azöpe'ye bilgi vereceğini söyler. Suyun kutsamasını tanrıların öfkesine yeğe görür. Ruhlar ülkesinde bundan dolayı cezalandırılır. Homeros bize Sisyphos'un ölümü zincire vurduğunu da anlatır.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 Göksüz uzamla, derinlikten yoksun zamanla ölçülen bu uzun çabanın en sonunda amaca erilmiştir. Sisyphoz o zaman taşın birkaç saniyede bu aşağı dünyaya doğru inişine bakar. Yeniden tepelere doğru çıkma, çıkarmak gerekecektir onu. Yine ovaya iner. Sisyphoz bu dönüş, bu duruş sırasında ilgilendirir beni.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 Tepelerden ayrıldığı, yavaş yavaş tanrıların inlerine doğru gömüldüğü saniyelerin her birinde yazgısının üstündedir. Kayasından daha güçlüdür. Bu söylen...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 Böylece Oedipus'ta ilkini yazgıya bilmeden boyun eğer, bildiği andan sonra trajedisi başlar. Ama aynı anda kör ve umutsuz durumunda kendisini dünyaya bağlayan tek bağın genç bir kızın eli olduğunu anlar. Ölçüsüz bir söz çınlar o zaman. Bunca acı deneyime karşım, ilerlemiş yaşım ve ruh büyüklüğüm her şeyin iyi olduğu yargısına götürüyor beni. Dostoyevski'nin Kirilov'u gibi Sofokles'in o yedi uyumsuz yenginin formülünü verir böylece. İlk çağ bilgeliği çağdaş kahramanlıkla birleşir. Bir mutluluk kitabı yazma isteğine kapılmadıkça uyumsuzu bulamaz insan. Daha neler? Böylesine dar yollardan mı? Ama bir tek dünya var yanlışa. Mutluluk ve uyumsuz aynı yeryüzünün iki oğlu. Birbirlerinden ayrılamazlar. Yanlışlık mutluluğun ille de uyumsuzun bulunuşundan doğduğunu söylemek olurdu. Uyumsuz duygusunun mutluluktan doğduğu da olur.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 Sisyphos'un bütün sessiz sevinci buradadır. Yazgısı kendisinin'dir. Kayası kendi nesnesidir. Aynı biçimde uyumsuz insan da sıkıntısı üzerinde gözleme başladığı zaman bütün putları susturur. Birdenbire sessizliğine bırakılmış evrende yeryüzünün binlerce hafif hayran sesi yükselir. Bilinçsiz ve gizli seslenişler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 her şeyin iyi olduğu yargısına varır. Bundan böyle efendisiz olan bu evren ona ne kısır görünür, ne de değersiz. Bu taşın ufacık parçalarının her biri, bu karanlıklığın her madensel parıltısı tek başına bir dünya oluşturur. Tepelere doğru tek başına dedinmek bile bir insan yüreğini doldurmaya yeter. Sisifos'u mutlu olarak tasarlamak gerek.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 Bazı bazı ikili yorum olanağı vardır. Bu da iki kez okumanın zorunluluğunu gösterir. Yazarın yapmak istediği de budur. Ama Kafka'da her şeyi ayrıntılarıyla yorumlamaya kalkmakta doğru olmaz. Bir simgi her zaman genelde kalır. Çevirisi ne kadar açık ve kesin olursa olsun, bir sanatçı orada ancak devinimi yerine koyabilir. Sözlüğü sözlüğüne çeviri olamaz.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 onu zorlamamak, yapıtı önceden belirlenmiş bir anlayışla ele almak ve gizli akımlarını aramaktır. Özel olarak Kafka söz konusu olduğunca yazarın oyununu benimsemek, drama görünüşten, romana biçimden girmek yerinde olur. İlk bakışta ve ilgisiz bir okul için inatçı, titrek kişileri hiçbir zaman açıkça belirtmedikleri sorunlar ardında sürükleyen kaygı verici serüvenlerdir bunlar.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 Bu şaşkınlık yokluğuna, bu şaşkınlık yokluğuna ne kadar şaşsa az olacaktır. Bir uyumsuz yapıtın ilk belirtileri bu çelişkilerden anlaşılır. Düşünce, dinsel trajedisini somut yansıtır. Renklere, boşluğu belirtme gücünü, günlük devrimlere ölümsüz ışları dile getirme gücünü veren sürekli bir aykırılık yoluyla yapabilir ancak bunu.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 bir koşut karşıtlıklar dizgesi içinde can vermesi gerekir. Kafka trajediyeyi güncelle, uyumsuzu mantıkla böyle belirtir. Bir oyuncu bir trajediye kişisini abartmaktan ne kadar geri durursa ona verdiği güç o ölçüde büyük olur. Ölçülüyse uyandırdığı ürperti ölçüsüz olur. Bu konuda Yunan trajediyesi çok şeyler öğretir bize. Bir trajedi yapıtında yazgı, mantığın ve doğalın yüzü altında her zaman daha iyi duyurur kendini. Oidipus'un yazgısı önceden haber verilmiştir. Doğayı aşan bir biçimde cinayet işleyeceği ve anasının kocası olacağı önceden kararlaştırılmıştır. Dramın bütün çabası sonuçlanmadan sonuçlanmaya, kahramanın yıkımını tüketecek mantık düzenini göstermektir.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 Yunan trajedisinin bir açıdan bütün gezi budur. Çünkü bir tanesi daha vardır ki...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 bir pis böcek yapan görülmedik serüvende canını sıkan tek şey işine gidememesi yüzünden patronunun keyfi kaçacağıdır. Ayakları, boynuzları çıkar, bel kemiği eğrilir, karnı ak ak beneklenir. Buna şaşmadığını söylemeyeceğim.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 Sorunun edime çevrilmesi, genelin ve özelin bir araya gelmesi bunlar bütün büyük yaratıcılarda rastlanan küçük yapmacıklarda da görülür. Davada kahramanın adı Schmidt ya da Franz Kafka olabilirdi ama Joseph K'dır, Kafka değildir, yine de odur. Orta halli bir Avrupalıdır, herkes gibidir ama bu et denkleminin ikisini koyan öz olan K'dır da.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 Et galip çıkar. Hiçbir şey eksik değildir. Ne dile dökülmemiş baş kaldırma yazan odur, ne uyanık ve dilsiz umutsuzluk yaratan odur, ne de romanın kişilerinin ölünceye kadar ciğerlerine çektikleri şu şaşırtıcı davranış özgürlüğü. Yine de göründüğü kadar kapalı değildir bu dünya. Kafka bu duruk evrene görülmedik bir biçim altında umudu sokacaktır. Bu bakımdan dava ile şato aynı yönde gitmezler, birbirlerini tamamlarlar. Birinden öbürüne doğru gerçekleştiğini görebileceğimiz belirsiz ilerleme, kaçış alanında büyük bir fetih belirtir. Dava,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 Onu sevdirir. Arazi, ölçücü, Ka, kendisini kemiren kaygıdan başka bir kaygı tasarlayamaz. Kendisini çevreleyenler de, burada acı çekme ayrıcalıklı bir yüze bürünüyormuşçasına, bu boşluğa ve adı olmayan bu acıya vurulurlar. Bana ne kadar gereklisin, der Freda, Ka'ya. Seni tanıdığımdan beri, sen yanımda olmadığın zaman ne kadar terk edilmiş buluyorum kendimi. Bize... Bizi ezeni sevdirten ve çıkışı olmayan bir dünya umudu, doğ, umudu doğurtan bu yüce çare, her şeyi değiştiriveren bu beklenmedik sıçrama varlıkçı devrimdir. Şatonun ta kendisidir. Gidişinde şato kadar sağlam yapı çok azdır. K, şatonun arazi ölçücülüğüne atanmıştır, köye gelir. Ama köyde şatoyla bağıntı kurabilmek olanaksızdır.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 her zaman için şatoya yaraşmaz kılan şeyin bilincindedir. Burada Kierkegaard'ın Regan Olson'a beslediği garip aşkı düşünüyor insan. Bazı insanlarda kendilerini yiyip bitiren ölümsüzlük ateşi, kendilerini çevreleyenleri de yüreklerini yakmalarına yol açacak kadar büyüktür.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 damlasını hak edemeyecek bir duruma gelmektir. Varlıkçı felsefenin bir yönelimi görülüyor burada. Ahlaka giden yol, inançlı aşktan uyumsuzun tanrı sağlaştırılmasına giden yolun ta kendisidir. Burada da Kafka'nın düşüncesi Kierkegaard'la birleşir. Barneba öyküsünün kitabın sonunda yer almasında şaşılacak bir şey yok. Ölçücünün son çabası Tanrı'yı kendisini yatsıyanın içinde bulmak, ona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 o kadar katı ve kışkırtıcı olur. Dava ne kadar uyumsuzsa, şatonun ateşli sıçraması o kadar doğuşturucu ve dayanaksız olarak belirir. Ama burada varlıkçı düşüncenin örneğin Kierkegaard'ın belirttiği biçimdeki aykırılığını arı olarak buluruz. Yeryüzü umudumu, öldür, yeryüzü umudumu öldürmek gerekiyor. Gerçek umut bizi ancak o zaman kurtarır. Şöyle çevirebiliriz bunu.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 Kendilerini yutan Tanrı'ya sarılırlar. Alçak gönüllülük yoluyla girer Umut. Çünkü bu yaşamın uyumsuzluğu doğaüstü gerçeğe biraz daha inandırır onları. Bu yaşamın yolu Tanrı'da sona eriyorsa bir çıkış noktası var demektir. Ve Garden, Chestov'un, Kafka'nın kahramanlarının yolları yinelenmelerindeki direnme, dayatma, bu kesinliğin ateşlendirici gücünün eşsiz bir inancasıdır.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 Uyumsuz yoktur artık. İnsan koşulunun sınırları içinde bu koşuldan sıyrılmayı sağlayan umuttan daha büyük umut mu vardır? Bir kez daha görüyorum. Varlıkçı düşünce yaygın kanının tersine ölçüsüz bir umutla, ilkel Hristiyanlık ve muçtuyla eski dünyaya baş kaldırtmış olan umudun ta kendisiyle yoğrulmuştur.